Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş bir soru yazmış Çok uzun bir sorudur Diyor ki Bizim e, semte Bizim e, memlekette Bir cemaat var Bunlar zikir yapıyorlar Tasavvufçudular e, Hem de çok cahilce diyor Çok acayip zikirler yapıyorlar Çok acayip e, toplanıyorlar e, Def çalıyorlar Ondan sonra o halakalarda zikrediyorlar. O halakalarda acayip şeyler söylüyorlar. E, dervişler mesela e, türbe var ise türbenin etrafında dönüyorlar. Yen hocaları geliyor. E, bazı sözler söylüyorlar. Bazı zikirler yapıyorlar. Dönüyorlar birbirlerin e, şeyinde. E, e, bazen e, Acayip sesler çıkartıyorlar. Mesela 100 kere Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif Estagfirullah, 300 kere bunu diyorlar. Ondan sonra hay, hay, hay. 100 kere bunu diyorlar. Allah, Allah, Allah diyorlar. Mesela 300 kere Kayyum, Kayyum, Kayyum Sonra hu, hu, hu Bu türlü zikirleri diyor cemaat şeklinde yapıyorlar. Ee, sonra Allah'ın bazı isimlerini zikrediyorlar. Bazen hamim, insin, kaf o, ay o ayetleri zikrediyorlar. Sonra dua ediyorlar e, acayip sözler var bu içinde. Ya Rabbi e, Muhammed'in nuru hakkı için e, ki onu dünyayı ondan yarattın. Ve, ve bir, bir türlü şeyler diyorlar. Ondan sonra bazı şeyler diyorlar bazen anlaşılmıyor. Yani e, Anlaşılmıyor kelimelerinin anlamı e, Bu zik, bu türlü zikirler Diyor e, nedir Soruyor hükmü var mı İslamiyet'ta Yok mu Hatta bazı diyor ki e, Bunlar onladıktan sonra Bazılarına bulara benzer Varmış diğer çöylerde. O da bizim köye geliyor yavaş yavaş İşte bir taneyi e, Kızışıyorlar Zikirde ondan sonra bir taneyi Getirip kesiyorlar yani karnına şiş sokuyorlar Bunlar Suriyelilerden almışlar e, Buları Diyor bulardan biz konuştuk Cami hocasıyla beraber gittik Konuştuk onlarla Bize dediler bu zikrullah'tır Ali Ümran surasını e, da Okudular bizim için 190. ayeti Dediler ellediğit Kurun Allaha kıyaubihim bu zikrullahtır her halde olur şimdi soru soru şu diyor ki bu ayet Ali ömran 9 91. ayet diyor ki buna delalet eder mi bunlarıların dedikleri bunların dedikleri İslam'da yeri var mı Evet Şimdi böyle zikir İslam'da yeri yoktur. Maalesef böyle zikirler var. Ö, ö, var. Bazı o dediğin tasavvufçuların, ifratçı tasavvufçuların içlerinde bu, bu konu zikirler var. Bundan daha, yani bu arkadaşın yazdığından daha kötü zikirler var. Ben burada zikretmesini münasip şu anda görmüyorum. Çünkü konumuzla ilgili değil. Öyle şeyler var. Allah kursun kifre kadar götüren meseleler var. Evet, İnsanı çesvurlar, klinş şey yapıyorlar, vasayla. Yani bir nevi bu zikirler hepsi bir nevi, Subhanallah ki şeytanın oynayla oluyor. Yani ağızlarına şişi sokuyorlar, ataşı sokuyorlar. E bunu bu bu ne diyorlar çaramettir. E bu çaramet değil. Eskiden evet dünya dünya kimse dünyayı cezib görmüyordu. Bir, i̇nsanları aldatmışlar bu çaramet diyorlar. Ama şu anda dünya küçük bir çay oldu. Televizyonda görüyoruz. Hindistan'da Tayland'da aynı ataşı yürüyorlar. ataşın üzerinde yürü, yürüyorlar. Camı ağızlarına alıyorlar. Camı yiyorlar, utuyorlar. E, sihirbazlar var. İnsanı kesiyorlar yaradan. Bu, o sihirbazlar evliyaullahlar. Hayır onlar evliya şeytandılar. E, bu da bu türlü zikirler biz bir ibadeti reddetmek için önceden bakacağız. O ibadeti Resulullah yapmış mı? Hayır. Yen de yapmışsa evet eyvallah. Sahabesi yapmış mı? Tabiin yapmış mı? Dört imam yapmış mı? Alimler yapmış mı? Kaynaklarımızda yazıyor mu? Eğer yazmıyorsa bular bu kitapları da biz de yapmarız. O ettir Çünkü Resulullah Buhari'de geçtiği hadiste sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Bir amel yaptın. O amel de salih olması lazım. Eğer o salih amel benim emrime muvafakat değilse matemat benim emrettiğim gibi değilse o amel merdüttür evet şimdi gelelim e, ayetin anlamına ayet ne diyor diyor inne fî hâlkîs-semâvâti vel-arzi ve-ihtilâfil-leyli n vel nehâri el diyor aklı olan insanları için ne var? ayet var mucizeler var aklı olan düşünen ayetler o nedir Allah-u Teala diyor? İhtilaf-i semavati vel ardi. Yerin göcün yaratması, yaratılmışı. İh i̇nne fi halk-i semavati vel ardi. Yerin gögün bu yeri yer nasıl yaratılmış buna bakın. Tefekkür edin. Şime diyor bu? allah Teala kullarına diyor. Tefekkür edin. Bu büyük bir ayettir Allah'ın. Azamatını gösterir. Bu yer gök nasıl yaratılmış? Sonra gece gündüz nasıl oluyor? Akıl olan bunları düşünür. O akıl olanlar kimlerdir allah Teala? Vasıflarını veriyor. Buları sadece aklı olanlar düşün. Oların da vasıflarını veriyor. Dur اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Bunlar ki her halü çallerinde Allah'ı unutmayanlardır. Allah'ı zikrederler. Zikir nedir? Allah'ı unutmamak. Yani zikir şer değil ağızdan olsun. Tabi zikrin asıl kinayet Zikir dedin aklına laf, dilden zikretmektir. Evet, bir zikrin çoku beledir. Ama zikretmek nedir? Allah'ı unutmamaktır. Neyle unutmamak? Nerede unutmamak ya Rabbi? Diyor, kıyâmen ve kuûden. Yani, kalkmışsalar, oturmuşsalar ve hala cunubihim, uyumuşsalar. Yani, üç yere bölüyor 24 saati. uyurcan İnsan allah Teala'nı hatırlar. Yatakı girerken, akşam duası, e, yatak duası, Allah'ı zikreder, gece kalktın zikredersin, sabah kalktın zikredersin. Kıyamen ne zamandır kalktın işe gittin. İşinde Allah'ı zikredersin, alışverişinde Allah'ı zikredersin. Ondan sonra dinlendiğin zaman, evine geldin yemeği yersen zikredersin, oturdun çoluk çocuğunu Allah'ı hatırlarsın. Allah unutulur mu? Unutulmaz her halüçelde Allah'ı zikredenler dırçı neyi anlarlar Allah'ın azim olan bu e, yarat Allah'ın e, azim olan bu yarattığı yeri göcü gece'nin gündüzün farkına varanlardır Sonra Şura ayetinde diyor ve işte düşünürler Allah Teala bu fi'l-halqis semawati vel yeri göcü nasıl yarattı Allah'a? Ebes mi yarattı? Boşuna mı yarattı? Böyle bunların dediği gibi ateistlerin dediği gibi dünya kendi kendinden mi oldu? Niye her bir her zaman diyorlar insan maymundan gelmiş. Niye bir maymun insan olmuyor şu anda? Kaç milyon sene geçti hiç olmadı bir böyle şey. Niye bir ağaç ağız, portakal ağacı, elma ağacına dönüşmüyor? Bunu düşünmemiz lazım. İşte bunu kim düşünür? Bu, bu akıllı olan, aklı olan İslam'ı kabul eder. Ondan sonra diyor ne dierler ma hada Ya Rabbi bunu boşu boşuna yaratmadın. Subhanak seni tenzih ederiz o cahillerin sözlerinden. Çok Azimsin çok büyüksün. Fakine azaben nar. Vallahi senden korkuyoruz ya Rabbi hakkıyla. Biz bizi hak olan cehennem Azabın ateşinden Kuru İşte bunun arkadaşlar gerçek anlamı budur. O pehlivanların ettiği tefsirden hiçbir ilakası yoktur. onlar ancak neye uymuşlar şeytana uymuşlar maalesef bu şeytani bir haldır sadece bunlara bir şey soracağız ey arkadaşlar diyeceğiz siz bu zikirleri yapıyorsunuz şimdi Resulullah gelse Resulullah bırak ya Resulullah olmaz şimdi diyelim çünkü çok acayip bir şeydir bunu ancak bir cahil anlamaz Şimdi diyelim Abu Hanife Hazretleri Celse Dese ben Abu Hanife Hanifeyim yani İmam Şafii eğer siz Şafii iseniz Celse dese bu nedir Diyersiniz bu zikrullahtır Ne size? katılır mı size İmam Şafii diyor ki Bağdadı terç etti gitti Hani Mısır'da yerleşti Dedi Bağdadı alırken, bir Bir toplum Dedi bir grup Bir zikir Çıkartmıştır ona da takbir diyorlar. Onlar en şerli insanlardır. Takbir de nedir? Hubar, toz kakmadan diyor. Zikri ederken ayaklarını yere çalıyorlar. Hay hay Allah Allah Allah la ilahe illallah diyorlar. Toz kakıyorlar yerden. Buna takbir diyor. Diyor Allah en şerli insanlardır. Ki olar alimler diyorlar o zaman da sadece bu zikir vardır. Allah Allah huşûten o zamanın insanları 300 senesinde daha kuşu ölü insanlarıyordular daha ehli tekvaydılar böyle yapırdılar İmam Şafii diyor en yer üzerine en şerlileridir iyidir e, bir de diyor, akılları yoktur oların cündüz kakallar insan akşam oğlular ahmak İma, İmam Şafii'nin sözüdür ama asıl e, İmam Şafii katılır mı katılmaz İmam alimler bunu görse ne diyer bize ya sen bununla mı Rasulullah'ın kıyamet gününde havuzuna gideceksin? Bu zikirlerle. Sen Abu Hanifeden daha iyi alimsin. İmam Abu Hanife ya niye böyle zikir yapmadı? E niye bu kadar böyle alimleri yapmadı? Yen yani sen olardan iyisin. Rasulullah'tan, ashabından, tabiinden, imamlardan senin durumun daha iyidir. Yen yani de sen dalat üzeriniz. Birincisi imkanı yoktur olsun. O zaman çinçiz üzeriniz. Çünkü ayet Allahu Teala diyor ki e, e, ayette diyor ki e, ne yaparlar zikrederler kıyaman ve ku'udan diğer ayetler de bunu destekliyor. Ellezine yezkurunullah kıyaman ve ku'udan ve Bu diğer ayetler. Mesela Ahzab 35 tane diyor ve zikrinullahı كثيرا Her şev kadın Allah'ı zikredenler çok zikredenler. Zikir nedir? Her hali içerdi. Sonra devam ediyor ayetin sonunda ya vellediin hemen uzkurullah zikran kesiran çok zikredin ve sebbihu bukratan ve asila sabah akşam çok zikredin Allah'ı ağzınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yazalu lisanuka bi zikrillah ağzın her zaman Allah'ın zikriyle ıslak kalsın yani insan zikrederken ağzında ağzı ıslak olur ama konuşmasan ağzın kurur İnsan konuştukça ayna sakız gibidir. Konuştukça tükürük üretir ağız. Onun için dır ratıp ağzın devamlı ıslak olsun. Neden zikrullah'tan, gıybetten değil, hayhü demekten değil. Zikrullah Allah zikrinden. Resulullah demiş işte deyin la ilahe illallah. Hiçbir rivayette yoktur Resulullah desin tek başına Allah Allah Allah. Tam diyorlar alimler bu saygısızlıktır. Nedir Allah ne Allah? Allah olmaz da haşa ve kefa Allah'ın ağzımı, ağzımıza lafızını alınmaz Ya Allah diyebilirsin Ama sadece Allah Değilmez Ya Allah yani senden avun meded Yardım istiyorum Ya Kerim ya Erhamen Rahimin Bir de hu hu, hu Allah'ın adı değil Hu O o Allah'ın adı değil İsim, isim sıfatlarda Esma-ül e geçmiyor Ne Kur'an'da ne hadiste geçmiyor Hiçbir alim Allah'ın adlarını sayırsan Hun'u Allah'ın adından saymamış Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki e, Sahabenin birisine diyor hasta oldum Diyor yapabilsen ayakta kıl Eğer yapamıyorsan oturarak kıl Eğer yapamıyorsan yanın üzerine kıl Namazı İşte zikir budur Her halüçelde allah Allahu Teala'ya zikredersin Allah'ı çağıracaksın Allah'ın adını çağıracaksın Bak en amsuresinde 91'de Allah Teala diyor kulillahu diye Allah deyin siz. Allah'ın adını getirin. Allah'a Allah'a Allah çağırın diyor. Allah Arapçada Allah çağırılmaz Ya Allah çağırılır Arapça budur. Yani Arap diline de e, budur. Anlamı budur. Sonra diyor kulillahu thumma fi Sen siz Allah'a hakkıyla çağırın. Allah'ın isim sifatlarıyla Allah'a varın Bırakın onlar kendi oyunlarında helak olurlar. Şuraa'raf surasında 180'de ayet ediyor velillahi esmaul husna. Allah'ın isim esmaul husnası var. Feaduuhu biha. Bak Allah Teala diyor Allah'ın esmaü hüsnasıyla Allah'ı çağırın. Allah'ı nida ederken isim sıfatlarıyla esmaül hüsnaydan ya Allah duana göre ya Allah ya kerim mesela demezsin ya erhamer rahimin çafir öldür. Bu olmaz saygısızlık da olur. Ya Cabbar semavat ve'l-ard. Ya ya ya Ya Cabbar, Ya Muktedir, ey kadir olan, ey azamatlı Allah, al için şey çavurlardan şeyimizi. Ama ya Erhamer rahmin de olur merhamet istediğin şeylerde. Sonra ne diyor ayetin sonunda? Ve'l-lezine yulhidun fi asma'ihi Diyor, bırak onları içi, ilhat ederler. İlhat haktan sapanlar. İşte nedir haktan sapmak? Ya Allah yerine Allah diyorsun. Hu diyorsun. Bir de Resulullah dememiş seni 300 kere, 400 kere Allah selam. Öyle bir şey yoktur. Resulullah sayı koymuşsa sayıda duracağız. Koymamışsa mutlaktır. İstediğin gibi yapabilirsin. Sayı koyamazsın. Zamanın mekanını Resulullah bildirir. Sonra ne diyor? O ilhat edenleri bırak kalsılar, onlar seyücüzevne seyic, ma kanu ya'melun Onlar, onların karşılığını bulurlar sonra Allahu Teala her çeşit tesbih edilir Allahu u Teala'ya zikir nedir? Allah'ın bütün yara, yarattığı şeyler zikreder ama biz zikirleri anlamayız onun için mümin de zikretmesi lazım ve in min şeyin illa yusebihu illa yusebihu bihamdihi her çeşit Allahu u Teala tesbih eder onun için bu ayetin anlamı böyledir. O da nedir? Bu ayet bir mümin her halüçelde Allah'ı zikreder. Allah'ı unutmaz. Allahu Teala'yı unutmaz. İşte bu da ihsan seviyesidir. İhsan seviyesinde olan e, müminler e, Allah'ı zikreder. Bu ayette onlar içinmiş inmiş. Rabbil Alemin.